övücü lakaplar kullanmak caiz midir? Övücü kelimeler kullanmak caiz midir? İslam iki çeşit lakabı ismi hoş görmez. A. İnsanın kamil olduğuna delalet eden lakaplar isimler. Allah indinde en çirkin, fahiş buz edilen isim Melikul Emlak. Mülklerin meliki diye isimlenen insanın ismidir. Buhari, Müslim İnsanın kamil ve eksiksiz olduğunu ima eden bu tip isim, lakap, takılardan sakınmak gerekir. Bu, yüce Allah'ın isimlerine mana yönünden benzemek çabası olduğundan Allah katında çirkindir ve Allah bu fiilin sahibine öfkelenir. Rivayet olunur ki İbnü'l-Cem'an'ın kadı olan babası vefat eder. Rüyasında babasını görür. Halinden sual eder. Babası durumunun iyi olduğunu fakat dünyada kendine verilen Kadıl Kudat, Kadılar Kadısı lakabından dolayı eziyet gördüğünü söyler. Ebnü'l-Cema'a Rahimahullah şer'i mahkemeye gider ve mahkeme sicillerinden bu lakabın silinmesine rica eder. Ricası üzerine silinir. B. Sahibini tezki eden isimler. Zeyneb'in ismi Berre, çokça iyilik yapandı. Denildi ki, bu isimle kendini tezki ediyor. Allah Resulü onu Zeynep diye isimlendirdi. Buhari, Müslim. Bir rivayette Berre ismini kullananları şöyle uyardı: Nefislerinizi temize çıkarmayın. Allah sizden iyilik sahiplerini en iyi bilendir. Müslim. Maalesef bugün bile birçok alim kadılar kadısı diye isimlendiriliyor. Bunun gibi Bediüzzaman, zaman, vahidü'l dehr, feridü zaman Şehhül İslam, Seyyidün Nas, Allame-i Cihan, Hucetül İslam gibi lakaplarda aşırılıktan sakındıran İslam'a rağmen hala kullanılıyor. Oysa zamanın bedii de, zamanın vahidi de, insanların efendisi de, cihanın alimi de, İslam'ın hücceti de alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Allah Resulü'nden sonra bu ümmetin en faziletlileri olmasına rağmen sahabiler dahiŞehhül İslam ve benzeri lafızlarla anılmamıştır. Çoğu zaman bu lakap verildiği insana şer'i bir zırh gibi oturur İnsanlar onun hatasını görmez Görenler de söylemeye cesaret edemez Zira Sen kimsin ki şehehül İslam hüccetislam Bedüüz zaman hakkında konuşuyorsun itirazıyla karşılaşması an meselesidir Allah ressulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözüne hatırlayalım Aman ha, aşırılıktan sakının. Sizden öncekileri ancak aşırılık helak etmiştir. Nesai i̇bn Mace Ahmet